Sokrates'in savunması Yazan Platon Seslendiren Burak Aşkın Sevgili Atinalılar Beni suçlayan kişilerin üzerinizdeki etkisinin ne kadar olduğunu kestiremiyorum. Ancak sözleri yalan olmasına rağmen o kadar gerçekçi görünüyordu ki ben bile bütün bunları dinlerken kendimden şüphe duymaya başladım. Fakat İnanın ki ağızlarından tek bir doğru söz bile çıkmadı. Ne var ki uydurdukları birçok yalan arasında benim usta bir hatip olduğumu belirtip güzel sözlerime kanmamanız için size gözlerinizi dört açmanızı tembihlemelerine çok şaşırdım. Ağzımı açmamla birlikte hiç de öyle güzel konuşan bir adam olmadığımın anlaşılacağını bildikleri halde bu yalanı söylemeleri onların utanmaz olduklarını ortaya çıkarmayacak mı? Doğruları söyleyen herkese hatip diyorlarsa onlara edecek lafım yok. Ama onların söylemek istediği şeyden çok daha farklı bir anlamda. Daha önce söylediğim gibi, size anlattıklarında tek bir doğru dahi yok. Ben sizlere tüm hakikati anlatacağım. Yurttaşlarım, sevgili Atinalılar, ben onların yaptığı gibi süslü sözlerle konuşup sizi aldatacak değilim. Sizlere... Doğru olduğuna inandığım ne varsa anlatacağım Tecrübesiz genç bir delikanlı gibi Huzurunuza gelip birkaç gösterişli cümle kurmak Benim yaşımdaki bir adama asla yakışmaz Sizden tek isteğim şudur Kendimi savunurken Agora'da, kuyumcu tezgahlarında Ve benzeri yerlerde nasıl konuşuyorsam Burada da öyle konuştuğumu gördüğünüzde şaşırmayın Ve sözümü kesmeyin Çünkü ben yetmişimi geçmeme rağmen Hayatımda ilk kez bir yargıcın karşısına çıkıyorum. Burada konuşulan dile tamamen yabancıyım. Bu sebeple bir yabancının ana diliyle kendi konuşmasını nasıl doğal karşılarsanız, beni de aynen bir yabancı varsayarak alışık olduğum gibi konuşmama müsaade edin. Umarım bu arzumu yersiz bulmazsınız. Nasıl söylediğimin ne önemi olabilir ki? Siz sadece benim doğruyu söyleyip söylemediğime bakın. Zaten, yargıcın asıl görevi de budur. Doğruyu ortaya çıkarmak. Atinalılar, önce bana yöneltilmiş olan daha eski suçlamalara ve beni çok daha eskiden beri suçlayanlara yanıt vermek isterim. Bundan sonra da yenilerini yanıtlayacağım. Çünkü Atinalılar, yıllardan beri haksız yere beni size karşı suçlayıp duran birçok kimse olmuştur. Anitos'la arkadaşları, benim için daha az tehlikeli olmamakla birlikte ben bunlardan daha çok korkarım. Evet yargıçlarım, bunlar daha tehlikelidirler. Çünkü bunlar birçoğunuzu ta çocukluğunuzdan beri yalanlarla kandırarak, güya göklerde olup bitenlerle uğraşan, yerin altında neler geçtiğini araştıran, yanlışı doğru gibi göstermeyi beceren Sokrates adlı bir bilgin olduğuna sizi inandırmışlardır. Beni suçlayanlar için de en çok korktuklarım, işte bu masalı yayanlardır. Çünkü bunları dinleyenler, bu gibi konuşan insanlar tanrılara inanmaz sanıyorlar. İnanın, bu adamlar çoktur. Eskiden beri beni bununla suçluyorlar. Üstelik bunları çocukluğunuzda olsun, gençliğinizde olsun, daha çok etki altında kalabileceğiniz yaşlardayken kulaklarınıza doldurmuşlardı. Hem bu suçlamalar karşılarında kendilerini yanıtlayacak kimse yokken, ...benim arkamdan oluyordu. Bir komediye yazarını bir yana bırakırsak... ...ötekilerinin ne adını biliyorum... ...ne de size söyleyecek durumdayım. İşin en korkunç yanı işte bu. Kıskançlıkları, kötülükleri yüzünden... ...bazen ilkin kendilerini bile inandırmaya varacak kadar... ...sizi tüm suçlamalara inandıran bu adamlar... ...uğraşılması en güç olanlardır. Çünkü bunları ne buraya getirmek... ...ne de söylediklerini çürütmek olanaklıdır. Bu yüzden... Kendimi savunurken yalnızca gölgelerle çarpışmak, karşımda yanıt verecek biri olmadan savların yanlışlığını göstermek zorunda kalıyorum. O halde, az önce söylediğim gibi, düşmanlarımın iki türlü olduğunu görüyorsunuz. Bir, beni şimdi suçlayanlar. 2, eskiden suçlamış olanlar. Umarım ki ilkin ikincileri yanıtlamamı siz de yerinde bulursunuz. Çünkü bunları hem ötekilerden daha önce, ''Hem de daha sık duymuşsunuzdur. O halde Atinalılar artık savunmama başlayabilirim. Yıllardan beri kafanızda kökleşmiş olan bir suçlamayı kısa bir zamanda söküp atmaya çalışmalıyım. Eğer hakkımda ve hakkınızda hayırlıysa bunu başarmayı ve kendimi temize çıkarmayı dilerim. Ama bunun kolay bir iş olmadığını da iyice biliyorum. Her neyse bunu Tanrı'nın buyruğuna bırakalım.'' Bana düşen görev, yasanın emrine göre kendimi savunmaktır. Baştan başlayarak, benim kötülenmeme yol açan ve Meletus'u bana karşı bu davayı açmak için yüreklendiren suçlamanın ne olduğunu araştıralım. Öncelikle bana haksız yere suçlama yöneltenler bakalım ne diyorlar. Beni dava ettiklerini varsayarak bunların suçlamalarını şöyle kısaca bir toparlayacağım. Sokrates kötü bir insandır. Yer altında ve gökyüzünde olup bitenlere karışıyor. Eğriyi doğru diye gösteriyor. Bunları başkalarına da öğretiyor. Suçlamanın aşağı yukarı özü bu. Aristofanes'in komedyasında gördüğünüz gibi sahnede Sokrates adlı bir adam dolaştırılıyor. Havada gezdiğinden ve benim hiç ama hiç anlamadığım şeylerden dem vurarak bir sürü saçma sapan söz söylüyor. Bunu... Böyle bir bilgisi olanlar varsa onları küçültmek için söylemiyorum. Atinalılar, Meletos'un bana açtığı bu davadan kurtulamayayım ki, gerçekte benim bunlar üzerinde en küçük bir fikrim bile yoktur. Burada bulunanların çoğu bunun doğruluğuna tanıktır. Onlara sesleniyorum. Beni dinleyenler, içinizde bu konular hakkında şimdiye kadar tek söz söylediğimi bilen varsa lütfen buradakilere söylesin. Yanıtlarını istiyorsunuz. Suçlamanın bu kısmına verdikleri bu yanıt karşısında geri kalanının doğruluğu hakkında bir yargıya varabilirsiniz. Bunun gibi, benim parayla ders vermekte olduğuma ilişkin dolaşan sözünde hiçbir temeli yoktur. Bu da ötekiler kadar asılsızdır. Doğrusu, bir kimsenin insanlara gerçekten bir şey öğretmesi olanaklı olsaydı, buna karşılık para alması bence o kimse için bir onur olurdu. Gorgias gibi, Prodikos gibi, Hippias gibi kent kent gezerek ders veren, gençlerin kendi hemşerilerinden parasız ders almaları olanağı verken, onları bu kişilerden ayırarak kendilerine çekecek kadar kandıran, dersleri için para almakla kalmayıp, üstelik bu parayı lütfen kabul ettiklerinden dolayı bir de teşekkür ettiren kimseler var. Şimdi, Atina'da Paroslu bir bilgin vardır. Bu adamı tanımam şöyle olmuştu. Bir gün sofistlerin uğruna dünya kadar para harcayan Hiponikoslu Kalyas'a rastlamıştım. Bu kişinin iki oğlu olduğunu biliyordum. Onun için kendisine sordum. Kalyas dedim. İki oğlun olacağına, iki tayın ve buzağın olsaydı bunları eğitecek birini bulmakta zorluk çekmezdik. Onları kendi doğalarının olanaklı kıldığı ölçüde yetiştirecek ve olgunlaştıracak bir seyis veya bir çiftçi tutardık. Madem ki birer insandırlar, onları eğitmeleri için kime gönderebileceğini biliyor musun? Onları bir insan ve bir yurttaş olarak yetiştirecek biri var mıdır? Herhalde oğulların olduğuna göre bu konuyu düşünmüşsündür. Ne dersin, böyle bir kimse var mı? Kalyas bana evet var dedi. Öyleyse kim, nereli, derslerini kaça veriyor diye sorunca, Paroslu Evenos dersine beş mina alıyor, yanıtını verdi. O zaman kendi kendime düşündüm ve dedim ki, Evenos gerçekten böyle bir bilginse, bu bilgisini bu kadar ucuza öğretiyorsa doğrusu mutluymuş. Bende de böyle bir bilgi olsaydı, gerçekten ben de gurur ve sevinç duyardım. Fakat Atinalılar, doğrusu benim böyle bir bilgim yoktur. Belki içinizden biri bütün bunlara karşı diyecek ki, ''Sokrates, bunların hepsi güzel ama uğradığın bu suçlamalar nereden çıkıyor? Herhalde alışılanın dışında bir şey yapmış olacaksın ki sana karşı bu gibi suçlamalar var. Sen de herkes gibi olsaydın bütün bu dedikodular çıkmazdı. O halde hakkında acele bir hüküm vermemizi istemiyorsan bize bunların nedenini anlat.'' İşte bu karşı çıkışın haklı ve yerinde olduğunu kabul ederim. Onun için ben de size bu kötü ünümün nereden çıktığını anlatacağım. Lütfen dikkatle dinleyin. Bazılarınız belki şaka ediyorum sanır ama inanın ki tamamıyla doğruyu söylüyorum. Atinalılar, bu ün bende bulunan bir tür bilgiden, yalnızca ondan çıkmıştır. Bunun ne biçim bir bilgi olduğunu sorarsanız derim ki bu herkesin elde edebileceği bir bilgidir. Ben de ancak bu anlamda bir bilgim olduğunu sanıyorum. Oysa sözünü ettiğim kimselerin bende olmadığı için size anlatamayacağım insanüstü bilgileri var. Benim böyle bir bilgimin olduğunu söyleyen yalan söyler. Bana kara çalmış olur. Atinalılar, size belki abartıyorum gibi gelecek. Fakat sözümü kesmemenizi dilerim. Çünkü size şimdi söyleyeceğim sözler benim sözlerim değildir. Size... Güvenilir bir tanık göstereceğim. Benim bir bilgim varsa bunun nasıl bir bilgi olduğunu Delfoi tanrısından dinleyin. Kayrefon'u tanırsınız. Çok eski bir arkadaşımdı. Sizin de dostunuzdu. Sürgünde o da sizinle birlikteydi. Dönerken de birlikte gelmiştiniz. Kayrefon'un huyunu bilirsiniz. Kafasına koyduğu şeyi kesinlikle yapardı. Bir gün Delfoi'ye gitmiş. Lütfen sözümü kesmeyin benden daha bilgin bir kimse olup olmadığını Tanrı'ya çekinmeden sormuş. Fitolu Tanrı sözcüsü de benden daha bilgin bir adam olmadığını söylemiş. Kayrefon, bugün sağ değil ama kardeşi burada, mahkemededir. Söylediklerimin doğruluğunu onaylayabilir. Bunu size sırf kötü ünümün nereden geldiğini göstermek için söylüyorum. Tanrı'nın bu yanıtını öğrenince düşündüm. Tanrı bu sözüyle ne demek istemiş? Bu bilmece nedir? Çünkü az olsun çok olsun ben de böyle bir bilgi olmadığını biliyorum. Böyle olduğu halde insanların en bilgini olduğumu söylemekle ne demek istiyor? Tanrı yalan söylemez. Yalan onun sözüyle uzlaşır bir şey değil. Ne demek istediğini uzun zaman düşündüm. En sonunda işin aslını bir araştırayım dedim. Bilgili olduğu bilinen birini bulup Tanrı'ya gider... Sözünü çürütmek için derim ki, işte benden bilgili bir adam. Oysa sen benim için en bilgili demişsin. Bunun üzerine bilgisiyle ün salmış birine gittim. Kendisine iyi baktım. Adı gerekmez. Denemek için seçtiğim bu adam devlet işleriyle uğraşır. Vardığım sonuç şu oldu. Bu adam çok kimselere ve kendisine bile bilgin gibi gözüküyor. Ama gerçekte hiçbir bilgisi yok. Bunun üzerine kendisini bilgin sandığını, gerçekte ise olmadığını anlatmaya çalıştım. Bunun sonucu onun da üstelik orada bulunup beni dinleyen birçok kimsenin de düşmanlığını kazanmam oldu. Yanından ayrılırken kendi kendime dedim ki ''Doğrusu belki ikimizin de iyi, güzel bir şey bildiğimiz yok. Gene de ben ondan bilgiliyim. Çünkü o hiçbir şey bilmediği halde bildiğini sanıyor.'' Bense bilmiyorum ama bildiğimi de sanmıyorum. Daha doğrusu bilmediğimi biliyorum. Demek ki ondan biraz daha bilgeyim. Bundan sonra başka birine, daha da bilgili tanınan başka birine gittim. Gene aynı sonuca vardım. Onun da daha birçoklarının da düşmanlığını kazandım. Böylece birçok düşman edindiğimi bile bile birini bırakıp ötekine gidiyor... Gittikçe umutsuzlaşıyor ve kederleniyordum. Artık boynumun borcu oldu, her şeyden önce Tanrı'nın sözünü göz önünde tutmalıyım diyordum. Bilgili denen kim varsa ona başvurarak Tanrı'nın ne demek istediğini anlamam gerekiyordu. Size doğruyu söylemeliyim. Atinalılar, köpek hakkı için, bütün araştırmalarımda baktım asıl bilgisizler bilgilidir diye tanınmış olanlar. Boştur denenlerde ise daha çok akıl var. Size bütün o dolaşıp durmalarımı anlatayım. Atinalılar, o kadar didindim ama yine de Tanrı'nın sözünü çürütemedim. Devlet adamlarından sonra tragedya yazanlara, övgücülere, her türden ozana başvurdum. Kendi kendime, artık bu kez göreceksin, kendinin onlardan çok daha bilgisiz olduğunu anlayacaksın diyordum yazılarından bence en iyi işlenmiş parçaları seçtim. Ne demek istemiş olduklarını gidip kendilerine sordum. Bir şey öğreneceğimi umuyordum. Yargıçlar, inanır mısınız, doğruyu söylemeye utanıyorum ama söylemeliyim. O ozanların yapıtları hakkında söyledikleri, orada bulunan hemen hemen herkesin diyebileceğinden daha iyi değildi. O zaman anladım ki, ozanlar yapıtlarını bilgilerinden değil, bir çeşit içgüdüyle, Tanrı'dan gelme bir esinle yazıyorlar. <gülüyor> Tıpkı bir sürü güzel şey söyleyip de dediklerinden hiçbir şey anlaşılamayan Tanrı sözcüleri, biliciler gibi. Ozanlar için de öyle olduğunu gördüm. Üstelik onlar kendilerinde ozanlık var diye bilmedikleri şeylerde de insanların en bilgini olduklarını sanıyorlar. Yanlarından ayrılırken anlamıştım ki Devlet adamları karşısında nasıl bir üstünlüğüm varsa onlardan da öylece üstünüm. En son ustalara gittim. Çünkü kendim bir şey bilmediğimin farkında olduğum gibi onların da hem çok hem de iyi şeyler bildiklerinden emindim. Bu kez aldanmamışım. Onlar benim bilmediğim birçok şeyleri gerçekten biliyorlardı. Ve bunda hiç kuşkusuz benden daha bilgindiler. Ama Atinalılar... Gördüm ki iyi ustalarda da ozanlardaki özür var. Kendi işlerinin eri oldukları için en yüksek şeylerden de anladıklarını sanıyorlar. Böyle sandıkları için de asıl bilgileri gölgede kalıyor. O kadar ki Tanrı'nın sözüne geldim. Onlar gibi bilgin, onlar gibi de bilgisiz olmaktansa, bilgilerini de bilgisizliklerini de edinmeyip, ''Olduğum gibi kalmak daha iyi değil mi?'' diye düşündüm gerek kendime, gerek Tanrı sözüne yanıt vererek, ''Benim için olduğum gibi kalmak daha iyi.'' dedim. Atinalılar, bütün bu araştırmalarım birçok düşman, hem de en kötü, en tehlikeli türünden düşmanlar edinmeme neden oldu. Birçok karalamaya yol açtı. Adım bilgeye çıktı. Çünkü beni dinleyenler, başkalarında bulunmadığını gösterdiğim bilginin bende bulunduklarını sandılar. Atina yargıçları, asıl bilen belki yalnızca Tanrı'dır. O, sözüyle de insan bilgisinin büyük bir şey olmadığını, hatta bir şey olmadığını göstermek istemiştir. Sokrates demiş olması ancak bir söz gelişidir. Ey insanlar! Aranızdaki en bilgeniz, Sokrates gibi bir bilginin gerçekte bir hiç olduğunu bilendir. İşte böylece Tanrı'nın sözünü düşünerek, Yer yer dolaşıyor, yurttaş olsun, yabancı olsun bilge sandığım kimi bulursam konuşup soruyorum. Bilge olmadıklarını anlayınca da Tanrı sözüne hak vererek bilge olmadıklarını kendilerine gösteriyorum. Bu iş bütün zamanımı alıyor. Bu yüzden devlet işleriyle de, kendi işlerimle de yeterince uğraşacak zaman bulamıyorum. O kadar ki Tanrı'ya hizmet edeceğim diye yoksul kaldım. Dahası var. Bir takım gençler kendiliklerinden başıma toplanıyor. Babaları zengin, zamanları bol. Ben önüme aldığım adama sorular sorarken durup dinliyorlar. Üstelik bilgiçlerin sorguya çekilmesini dinlemekten hoşlanıyorlar. Çoğu kez bana benzeyerek başkalarını da denemeye kalkışıyorlar. Az bir bilgiyle üstüne üstlük büsbütün bilgisiz, kendilerini bilgin sananlar sayısız. Bunu o delikanlılar da biliyorlar. Sıkıştırdıkları adamlar kendilerine kızacaklarına bana kızıyor. ''Ah, alçak Sokrates, gençleri baştan çıkarıyor.'' diyorlar. Oysa biri çıkıp kendilerine sorsa ''Peki ama bunun için ne yapıyor, ne öğretiyor?'' dese ne yanıt vereceklerini bilmezler. Fakat şaşkınlıklarını belli etmemek için de her zaman filozoflara karşı çevrilen bulutlarda yerin dibinde olup bitenleri öğretmek tanrılara inanmamak, iyi kötü göstermek gibi beylik sözleri sayıp dökerler. Çünkü bir şey bilmedikleri halde biliyor görünmek istediklerinin açığa vurulduğunu söylemeye bir türlü dilleri varmaz. Onlar iyi tanınacağız, sözümüz geçecek diyen kalabalık bir grup insandır. Benim sözüm açılınca birazdan konuşup karşılarındakini kandırmayı bildikleri için öteden beri Ağır karalamalarla kulaklarımızı doldurdular. Gene de dolduruyorlar. Meletos'a, Anitos'a, Likon'a bana saldırmak cesaretini veren işte bu karalamalardır. Meletos, şairlerin, Anitos ustalarla politikacıların, Likon konuşmacıların düşmanlıklarına tercüman olmuştur. Sözüme başlarken de dediğim gibi, böyle kök salmış bir karalamadan, Kendimi böylesine az bir zamanda temize çıkarabileceğimi sanmam. İşte Atinalılar, size doğruyu söyledim. Büyük, küçük bir şey saklamadım, bir şey değiştirmedim. Biliyorum ki bu yüzden gene düşmanlıklarıyla karşı karşıya kalacağım. Bu da gösterir ki ben doğruyu söylüyorum, bana haksızlık ediliyor. Nedeni de budur. Şimdi arayın, sonra arayın, bulacağınız hep budur. Beni suçlayan birinci gruba karşı savunmam için bu kadarı yeter. Şimdi ikincilere dönüyorum. Bunların başında Meletos. Kendi sözüyle iyi, yurdunu gerçekten seven Meletos var. Bunlara karşı da kendimi savunmaya çalışacağım. Nelerden yakındıklarını bir okuyalım. Aşağı yukarı şöyle deniyor. Sokrates, gençleri doğru yoldan ayırmakla, devletin tanrılarına inanmamakla, Bunların yerine yeni yeni tanrılar koymakla suçludur. İşte, bana yükledikleri suçlar. Bunların hepsini ele alalım. Gençleri doğru yoldan ayırmak suçunu işliyormuşum. Ben de ileri sürüyorum ki, Meletos ciddi şeyleri alaya alarak herkesle eğlenmekten, gerçekte üzerinde hiç uğraşmadığı işlere sözüm ona bağlılık ve ilgi göstererek herkesi mahkemeye sürüklemekten suçludur. Bunun böyle olduğunu size kanıtlamaya çalışacağım. Meletos, şöyle gel, bana yanıt ver. Gençlerimizin olabildiğince erdemli olmalarına çok önem veriyorsun değil mi? Tabii veriyorum. O halde onları daha iyi kılının kim olduğunu yargıçlara söyle. Madem ki onları doğru yoldan ayıranı ortaya çıkarmak güçlüğüne katlanmışsın ve yargıçların karşısında beni göstererek, bu suçlunun ben olduğumu ortaya atıyorsun, o halde şunu da bilmen gerekir. Onları eğitenler kim? Yargıçları adlarıyla söyle. Gördün mü? Meletos, susuyorsun işte, bir şey söylemiyorsun. Ama bu susman senin için utanılacak bir şey değil mi? Konuyla hiçbir ilişiğin yoktur demenin bu açık bir kanıtı değil mi? Söyle dostum, söyle, gençleri daha iyi kılan kimdir? Tabii ki de yasalar. Fakat delikanlım, bu benim soruma yanıt değil ki. Ben şunu bilmek istiyorum. Her şeyden önce bu yasaları bilen kim? İşte bu mahkemedeki yargıçlar Sokrates. Nasıl? Ne demek istedin? Onlar gençleri yetiştirebilir, daha iyi kılar mı diyorsun? Elbette. Peki hepsi mi? Yoksa bazıları mı? Hepsi. Her hakkı için ne güzel söz. Demek gençleri daha iyi kılanlar birçok kişiymiş. O halde... Söyle bakalım. Burada bizi dinleyenler de gençliği eğitiyorlar mı? Evet, onlar da. Peki, ya senato üyeleri? Onlar da. Acaba... Meclis halinde toplanmış yurttaşlar gençliği doğru yoldan ayırıyorlar mı? Yoksa eğitiyorlar mı dersin? Onlar da eğitiyorlar. Hmm... O halde bundan başka bütün Atinalılar onları güzel ve iyi kılıyorlar. Onları yalnızca ben doğru yoldan ayırıyorum. İleri sürdüğün bu değil mi? Heh, tam bu işte. Sen haklıysan... Ben gerçekten çok mutsuz bir adamım. Ama de ki, sana şöyle bir şey soruyorum. Acaba sana göre atlar içinde bu böyle mi? Atlara da herkesin iyilik ettiğine, yalnızca bir kimsenin kötülük ettiğine mi inanıyorsun? Gerçek bunun tam tersi değil mi? Atları bir veya birkaç kişi yani seyisleri eğitebiliyor. Binenlerse onları bozuyorlar değil mi? ''Atlar içinde, başka hayvanlar içinde böyledir değil mi Meletos? ''Bu kuşkusuz böyledir.'' ''Anitos'la sen, ne derseniz deyin, gençleri yalnızca bir kişinin yanlış yola sürüklediği, ondan başka herkesin daha iyi kıldığı doğru olsaydı, bu onlar için gerçekten eşsiz bir mutluluk olurdu.'' ''Ama hayır Meletos. gençler üzerinde hiç kafa yormadığını yeterince gösterdin. Senin kayıtsızlığın... Başımı açtığın işleri hiç umursamamış olmandan da açıkça anlaşılıyor. Şimdi sana bir sorum daha var. Zeus hakkı için yanıtla. Sence kötü kimselerle birlikte yaşamak mı yoksa iyi kimselerle birlikte yaşamak mı daha iyi? Yanıtlasana dostum. Zor bir şey sormuyorum. İyi insanlar yanlarındakilere hep iyilik, kötülerde kötülük ederler değil mi? Kuşkusuz öyle. Şimdi, bir arada yaşadığı kimselerden, yarardan çok zarar görmek isteyen var mı? Yanıtla dostum, yasa yanıtlamanı emrediyor. Zarar görmek isteyecek kimse var mıdır? Kesinlikle yoktur. Peki, gençleri doğru yoldan çıkarıyor, kötülüğe götürüyor diye beni suçluyorsun. Sence ben bu suçu bilerek mi, bilmeyerek mi işliyorum? ''Bilerek'' diyorum. ''Hımm... Demek ki Meletos, iyilerin yanlarındakilere iyilik, kötülerinse kötülük ettikleri şu genç yaşında senin yüksek zekanca bilinen bir gerçek olduğu halde ben bu yaşımda birlikte yaşamak zorunda olduğum bir kimseyi doğru yoldan ayırırsam ondan bana zarar geleceğini bilmeyecek kadar karanlık ve bilgisizlik içindeyim. Hem de bunu savına göre bile bile yapıyorum.'' Meletos, buna ne beni inandırabilirsin ne de başkalarını. Öyleyse ya ben onları doğru yoldan çıkarmıyorum yahut da çıkarıyorsam bunu bilmeyerek yapıyorum. Her iki halde de yalan söylüyorsun. Bundan başka işlediğim suç bilmeyerek işlenmişse yasa onu suç saymaz. Beni bir yana çekerek ayrıca anımsatman ve öğüt vermen gerekirdi. Çünkü öğütle, bilmeyerek işlediğim suçu herhalde işlemekten vazgeçerdim. Oysa sen benimle konuşmaktan, bana öğretmekten kaçındın. Bunu istemedin. Beni cezalandırılması gerekenleri gönderdiği mahkemeye sürükledin. Atinalılar, artık anlaşılıyor ki Meletos bu işlerle az olsun çok olsun kafa yormamıştır. Ama Meletos, sen gene söyle. Ben gençleri nasıl yanlış yola sürüklüyorum? Yazdığın suçlamadan anladığıma göre, gençlere devletin tapındığı tanrıları tanımamayı, onların yerine başka tanrılara inanmayı öğretiyormuşum. Gençleri bozan derslerin bunlardır diyorsun değil mi? Evet, bunu bütün gücümle ileri sürüyorum. Öyleyse Meletos, sözünü ettiğimiz tanrılar hakkı için ne demek istediğini bana ve bu yargıçlara daha açıkça anlat. Sence ben bir takım tanrılara inanmayı öğretiyormuşum. Öyleyse o tanrılara ben kendim de inanıyorum. Demek ki büsbütün tanrı bilmez değilim. Böyle bir suç işlememişim. Şimdi şunu anlayalım. Sen beni devletin tanrılarını bırakıp başka tanrılara inanmakla mı suçluyorsun? Yoksa tanrılara büsbütün inanmayıp bunu başkalarına da aşılamakla mı? Evet, ben senin... Hiçbir tanrıya inanmadığını söylüyorum. <gülüyor> şaşılacak şey Meletos. Bunu nereden çıkarıyorsun? Herkes gibi güneşin ya da ayın tanrılığına inanmadığımı mı söylemek istiyorsun? Emin olun yargıçlar. İnanmaz. Çünkü güneşin taş, ayın toprak olduğunu söylüyor. Fakat dostum Meletos, sen beni Anaxagoras sanmışsın da buraya çıkarmışsın. Buradaki yargıçları Anaksagoras'ın kitaplarının bu kuramlarla dolu olduğunu bilmeyecek kadar boş ve bilgisiz mi sanıyorsun? Gençler bu kitapları en çok bir drahmiye satın alabilirlerse, Sokrates'te bu düşünceleri sahiplenince delikanlılar onunla alay edebilirlerse, bunları neden gelip benden öğrensinler? Doğru söyle Melatos, sen gerçekten benim hiçbir tanrıya inanmadığımı mı sanıyorsun? Evet, Zeus'a yemin ederim ki hiçbir tanrıya inanmıyorsun. <gülüyor> Buna kimse inanmayacak. Bu Meletos azgını küstahın biri. Beni suçlaması da gençliğinden aşağılama olsun diye. Kim bilir, belki de beni denemek için bu bilmeceyi uydurmuştur. Belki de kendi kendine, Bakalım Bilgin Sokrates işi alaya alıp birbirini tutmaz sözler söylediğimi bulacak, ortaya çıkaracak mı? Yoksa... Onu da, bizi dinleyenleri de aldatabilecek miyim demiştir. Bana öyle geliyor ki, suçlamasında bir dediği bir dediğini tutmuyor. Sanki şöyle demiş. Sokrates, tanrıların varlığına inanmamaktan, tanrılar olduğuna da inanmaktan suçludur. Buna düpedüz alay derler. Atinalılar, Meletos'un düştüğü çelişkileri benimle birlikte gözden geçirin. Ve sen Meletos, bizi yanıtla. Sizler de benim ta baştaki dileğimi anımsayın da alışık olduğum gibi konuşursam ses çıkarmayın. Dünyada bir kimse var mıdır ki, Meletos, insanlara özgü işler olduğuna inansın da insanların varlığına inanmasın? Şuna söyleyin Atinalılar, kaçamaklı yollara sapmadan beni yanıtlasın. Bir adam bulunur mu ki, at yoktur ama atın kullanıldığı işler vardır. Flavtacılar yoktur ama flavtacılık vardır desin. Bulunmaz dostum, bulunmaz. Madem ki sen yanıtlamaktan kaçınıyorsun, sana da, buradakilere de ben karşılık vereyim. Ama sen hiç olmazsa şunu yanıtla. Bir kimse var mıdır ki tanrılara özgü işlere inansın da tanrılara inanmasın? Daimonlara inanmasın da daimonların gücüne inansın. Hadi söyle Melethos. Hmm. Hayır yoktur. Çok şükür. Yargıçların zoruyla ağzından bu yanıtı alabildim. Demek daimonluk işlere bu işler yeni olsun, eski olsun inandığımı ve bunları öğrettiğimi ileri sürüyorsun. O halde söylediğine göre ben daimonluk işlere inanıyorum. Suçlamanda buna ant bile içiyorsun. Bu işlere inanıyorsam onların varlığına da ister istemez inanmam gerekir öyle değil mi? Hiç şüphesiz, yanıtlamadığına göre senin de aynı düşüncede olduğunu kabul ediyorum. Peki, daimonları tanrı veya tanrı oğulları olarak alabiliriz değil mi? Evet, şüphesiz. Öyleyse, söylediğim gibi, daimonların varlığına inanıyorsam, öte yandan da ne adlı olursa olsun daimonlar bir tür tanrıysalar, bilmeceler uyduruyorsun... Ve bizimle eğleniyorsun demek de haksız mıyım? Hem tanrılara inanmadığımı ileri sürüyorsun, hem de biraz sonra daimonlara inandığımı söylemekle tanrılara inandığımı kabul etmiş oluyorsun. Denildiği gibi, daimonlar tanrıların başka analardan doğma piçleriyseler, tanrılar olmadığı halde tanrıların çocukları olduğuna kim inanabilir? Bu, katırın eşekle atın yavrusu olduğuna ama eşeğin de atın da var olmadığına inanmak kadar yersiz olur. Hayır Meletos, sen bütün bu saçmalıkları ya beni denemek için kasten çıkarmışsındır yahut da bana karşı ciddi bir suç bulamadığından suçlamana koydun. Fakat biraz aklı başında olan hiç kimseyi, birinin daimonlara özgü işlere inanıyor olduğu halde daimonlara, tanrılara inanmıyor olacağına ikna edemezsin. Meletos'un suçlamalarını yeterli ölçüde yanıtladım sanıyorum. Daha fazla savunmaya gerek yok. Bununla birlikte üzerime ne kadar çok kin çekmiş olduğumu düşünüyorum. Ve yargılanmam gerekirse beni yok edecek olanın bu olduğunu. Meletos Anitos değil. Şimdiye kadar birçok iyi insanın ölümüne neden olmuş, belki ileride de olacak olan karalama ve çekememezlik olduğunu düşünüyorum. Çünkü... Bu kurbanların sonuncusu herhalde ben olmasam gerek. Belki biri şöyle diyecek. Sokrates, seni böyle zamansız bir sona sürükleyen bir ömürden utanç duymuyor musun? Bana bunu soracak olana açıkça yanıt verebilir ve diyebilirim ki, Dostum, yanılıyorsun. Değeri olan bir kimse yaşayacak mıyım yoksa ölecek miyim diye düşünmemelidir. Bir iş görürken yalnızca doğru mu eğri mi? Yürekli bir adam gibi mi, yoksa korkak gibi mi davrandığını düşünmelidir. Oysa, sizin gözünüzde Troya'da ölen kahramanların, hele namussuzluğa karşı her türlü tehlikeyi küçümseyen Teites'in oğlunun bir değeri olmaması gerektir. Hektor'u öldürmek için sabırsızlanırken, anası ona yanılmıyorsam aşağı yukarı şu sözleri söylemişti. ''Oğlum, Arkadaşın Patroklos'un öcünü alacak ve Hektor'u öldüreceksin. Ancak bil ki onun arkasından sen de hemen öleceksin. Çünkü Tanrı yargısı böyle emrediyor. Halbuki o, bu övüde aldırmayıp her şeyi göze alarak, arkadaşının öcünü almadan namussuzca yaşamaktansa ölümü ve tehlikeyi seçti. Burada, şu eğri gemilerin yanında, Dünyaya gereksiz bir yük olarak maskara gibi durmaktansa, düşmanımdan öcümü alayım, arkasından da öleyim. Onun bu davranışında hiç ölüm ve tehlike korkusu var mıydı? Atinalılar, en doğru davranış, bir kimsenin yeri neresi olursa olsun, ister kendinin seçtiği, ister komutanının gösterdiği yer olsun, tehlike karşısında direnmek, Ölümü başka tehlikeleri değil, ancak namusu göz önünde bulundurmaktır. Atinalılar, benim için de bundan başka türlü davranmak gerçekten çok garip olurdu. Çünkü Potidea'da, Amfipolis'te, Delion'da, seçtiğiniz komutanların gösterdikleri her yerde, her türlü ölüm tehlikesi karşısında bütün yürekleriyle duran ben, şimdi kendi düşünce ve sanımca Tanrı tarafından, Kendimi ve başkalarını denemek için filozofluk göreviyle gönderildiğim zaman ölüm veya başka bir şey korkusuyla nasıl görevimi bırakıp kaçardım? Böyle bir davranış gerçekten ağır bir suç olurdu. Kendimi bilge sanarak ölüm korkusuyla tanrı sözüne baş eğmeseydim o zaman mahkemeye pek haklı olarak çağrılabilir, tanrıların varlığını yatsımakla suçlanabilirdim. Çünkü yarkıçlar... Ölüm korkusu gerçekte bilge olmadığın halde kendini bilge sanmak değil midir? Bilinmeyeni bilmek savı değil midir? İnsanların korktukları için en büyük kötülük saydıkları ölümün en büyük iyilik olmadığını kim bilebilir? Bilmediğimiz bir şeyi bildiğimizi sanmak gerçekten utanılacak bir bilgisizlik değil midir? İşte yargıçlar... Ancak bu noktada başkalarından farklı olduğuma inanıyorum. Belki de onlardan daha bilgi olduğumu ileri sürebilirim. Ben öteki dünyada olup bitenler hakkında pek az bir şey bildiğim halde bir şey bildiğime inanmıyorum. Fakat Tanrı olsun, insan olsun, kendinden daha iyi olanlara haksızlık ve başkaldırının bir kötülük, bir namussuzluk olduğunu biliyorum. Ben kötülük olduğunu iyice bildiğim şeylerden korkarım. Ama iyilik olmadığını kestirmediğim şeylerden ne korkar ne de sakınırım. Onun için siz beni şimdi serbest bırakın. Anitos'un size ''Sokrates madem ki böyle suçlanmaktadır, ona herhalde ölüm cezası vermek gerekiyor. Yoksa bütün çocuklarınız onun öğütlerini dinleyerek büsbütün bozulacaktır.'' demesine bakmayıp ''Sokrates, biz Anitos'un düşüncelerine inanmak istemiyoruz. Seni serbest bırakacağız.'' Ama artık bir daha böyle herkesi sorguya çekmeyeceğine ve filozofluk etmeyeceğine söz vermek koşuluyla. Bunları yapmakla bir daha suçlanırsan öleceksin dersiniz. Kurtulmam için ileri sürülebilecek böyle bir koşula karşı derim ki, Atinalılar, size saygı ve sevgim vardır. Ancak ben size değil, yalnızca Tanrı'ya baş eğerim. Ömrüm ve gücüm oldukça da iyi bilin ki felsefeyle uğraşmaktan, Karşıma çıkan herkesi buna yöneltmekten, felsefeyi öğretmekten vazgeçmeyeceğim. Karşıma çıkana her zaman dediğim gibi yine şöyle diyeceğim. Sen ki dostum, Atinalısın. Dünyanın en büyük, gücüyle ve bilgeliğiyle en ünlü kentinin hemşerisisin. Paraya, onura, üne bu kadar önem verdiğin halde, bilgeliğe, akla, hiç durmadan yükseltilmesi gereken ruha, bu kadar az önem vermekten sıkılmaz mısın? Kendisiyle tartıştığım bir adam bu saydıklarıma önem verdiğini söylerse yakasını bırakacağımı ve salıvereceğimi sanmayınız. Hayır, gene soracağım, onu gene sorguya çekeceğim, onunla gene tartışacağım. Erdemli olmasının bir sözden başka bir şey olmadığını anlarsam, kendisini değeri büyük olana az, değeri küçük olana ise çok değer verdiği için utandıracağım. Aynı sözleri, genç, yaşlı, yurttaş, yabancı, herkese, hele benim kardeşlerim olmalarından dolayı bütün hemşerilerime tekrarlayacağım. Çünkü biliniz, bu bana Tanrı'nın bir buyruğudur. Şuna inanıyorum ki, kentimizde şimdiye kadar Tanrı'ya benim bu hizmetimden daha büyük bir iyilik yapılmamıştır. Çünkü ben, genç, yaşlı hepinizi, vücudunuza, paranıza değil, her şeyden önce ruhun en yüksek eğitimine önem vermeniz gerektiğine inandırmaya çalışmaktan başka bir şey yapmıyorum. Evet, benim görevim size parayla erdemin elde edilemeyeceğini, paranın da genel olsun, özel olsun, her türlü iyiliğin de ancak erdemden geldiğini söylemektir. Ben bunları öğretmekle, gençleri doğru yoldan ayırıyorsam zararlı bir insan olduğumu kabul ederim. Ama biri gelip öğrettiğim şeylerin bunlar olmadığını ileri sürerse yalan söylemiş olur. Bu noktada Atinalılar, Anitos'a ister inanın ister inanmayın. Hakkımda ister aklanma kararı verin ister vermeyin. Herhalde iyice bilin ki, bir değil bin kere ölmem gerekirse bile yolumu asla değiştirmeyeceğim. Atinalılar, sözümü kesmeyin, beni dinleyin. Sonuna kadar dinleyeceğinize söz vermiştiniz. Söyleyecek bir şeyim daha kaldı. Öyle bir şey ki, işitince korkarım ki haykırmak isteyeceksiniz. Fakat beni dinlemek sizin için daha doğru olacaktır. Onun için yalvarırım sakin olun. Bilmelisiniz ki, benim gibi bir adamı öldürmekle bana değil kendinize zarar vermiş olacaksınız. Bana kimse ne meletos ne anitos zarar verebilir.'' Kötü bir kimse iyi bir adama nasıl zarar verebilir ki? Ancak kendine zarar vermiş olur. Onlarda kuşkusuz beni öldürtmek, sürdürmek ya da hemşerilik haklarından yoksun bırakmak gücü vardır. Onlar herkesle birlikte böyle bir cezanın bana karşı büyük bir kötülük olduğunu sanabilirler. Fakat burada onlarla bir düşünemem. Çünkü onların şimdi yaptıkları gibi, Başka bir kimsenin yaşamını haksız yere yok etmek daha büyük bir kötülüktür. O halde Atinalılar, size Tanrı'nın bir vergisi olan beni mahkum ederek ona karşı bir günah işlemeyin dediğim zaman sizin sandığınız gibi kendimi değil sizi düşünüyorum. Gülünç bir benzetme yapmama izin verin, beni öldürürseniz hem büyük... Hem cins ama büyüklüğünden dolayı ağır ve dürtülmek isteyen bir ata benzeyen devleti yerinden oynatmak için Tanrı'nın başına bela ettiği benim gibi bir at sineğinin bir benzerini kolay kolay bulamazsınız. Ben Tanrı'nın devletin başına sardığı bir at sineğiyim. Her gün her yerde sizi dürtüyor, uyarıyor, azarlıyorum. Peşinizi bırakmıyorum. Benim gibi bir kimseyi kolay kolay bulamayacaksınız. Onun için size kendinizi benden yoksun bırakmamanızı öneririm. Belki de ansızın uykusundan uyandırılan biri gibi canınız sıkılarak Anitos'un öğüdüne uyar, beni kolayca vurup öldürebileceğinizi sanır ve Tanrı sizi acıyıp başka bir at sineği gönderinceye kadar yaşamınızın geri kalanında gene uykuya dalarsınız.'' Size Tanrı tarafından gönderildiğimin kanıtını mı istiyorsunuz? Ben başkaları gibi olsaydım, yıllarca sizi Erdem'e yöneltmekle, bir baba, bir abi gibi teker teker sizin sorunlarınızla uğraşmakla kendi işlerimi boşlamaz, onlara sabırla seyirci kalmazdım. Böyle bir durum sanırım ki insan doğasına uygun bir şey değildir. Bundan bir şey kazansaydım, ya da yol gösterme ve aydınlatmaların karşılığında para alsaydım, bu davranışımın belki bir anlamı olurdu. Fakat şimdi kendiniz de görüyorsunuz ki, beni suçlayanların küstahlığı bile, bir kimseden para aldığımı ya da almak istediğimi söylemeye varamıyor. Çünkü böyle bir şeyi hiç görmemişlerdir. Bu sözümün doğruluğuna yeteri kadar tanıklık edecek bir şeyim var. Yoksulluğum. Devlet işlerine girerek, düşüncelerimi oradan söylemek varken herkese ayrı ayrı öğüt vermeye, başkalarının işlerine karışmaya kalkışmam belki size şaşılacak bir şey gibi geliyor. Bunun sebebini de söyleyeceğim. Bir tanrının ya da tanrısal bir ruhun bana göründüğünden çok kez ve birçok yerde söz açtığımı işitmişsinizdir. Meletos'un suçlamasında bununla alay ettiğini de bilirsiniz. Bir tür ses olan bu işaret, bana çocukluğumda gelmeye başlamıştı. Bu ses hep beni yapmam gereken işlerden alıkoyuyor ama hiçbir zaman yap diye emretmiyordu. İşte beni politikaya girmekten alıkoyan da budur. Bu alıkoymanın da çok yerinde olduğuna inanıyorum. Çünkü Atinalılar ben politika ile uğraşsaydım besbelli ki çoktan yok olurdum ve ne size ne kendime hiçbir iyilikte bulunamazdım. Canını sıkılmasın ama gerçek şu Devlette görülen birçok yasa dışı ve haksız işe karşı Doğrulukla savaşarak Size ya da herhangi bir başka kurula karşı gelen hiç kimse Maalesef ölümden kurtulamıyor Evet Ancak doğruluk yolunda çalışan bir kimsenin Kısa bir zaman olsun yaşayabilmesi için Devlet adamı değil Yalnızca yurttaş olarak kalması gerekiyor Sözün kısası Atinalılar Savunmam için bütün söyleyeceklerim buna ve buna benzer şeylere varır. Bir sözüm daha var. Belki içinizde buna benzer ya da bundan daha az önemli bir sorunla bile karşılaştığında, gözyaşları dökerek, yargıçlara yalvarıp yakaran, onları yumuşatmak için çocuklarını akraba ve dostlarıyla birlikte mahkemeye getiren birini anımsayarak bana kızanlar olacaktır. Oysa ben, belki de yaşamım tehlikede olduğu halde, ''Bunların hiçbirini yapmadım. Bunun tam tersi davrandığımı görünce belki kızgınlıkla oyunu benden yana vermeyecektir. Aranızda böyle biri varsa, yüzde yüz vardır demiyorum, ona açıkça yanıt verir ve derim ki, ''Dostum, herkes gibi ben de bir insanım. Homeros'un dediği gibi tahtadan ya da taştan değil, etten, kandan yapılmış bir varlığım. Benim de çoluğum çocuğum var.'' ''Evet Atinalılar.'' Biri hemen hemen yetişmiş, erkek olmuş, ikisi henüz çocuk, üç oğlum var. Böyle olduğu halde sizden aklanmamı dilemeleri için hiçbirini buraya getirmeyeceğim. Niçin? Küstahlıktan ya da size karşı saygısızlıktan dolayı değil. Ölümden korkup korkmadığım da ayrı bir konudur. Şimdi burada bundan söz açacak değilim. Ancak bence böyle bir davranış kendimin, sizin ve devletin onuruna aykırıdır. Benim yaşıma gelmiş... Bilgeliğiyle tanınmış bir kişinin böyle bir aşağılığa düşmemesi gerekir. Sanırım herkes, Sokrates'in şu ya da bu bakımdan başkalarından ayrı olduğuna inanıyor. Halkın bu düşüncesi bana uyuyormuş, uymuyormuş, bunu burada araştırmıyorum. Aranızda bilgeliği, yürekliliği ya da herhangi bir erdemiyle sivrilmiş olduğunu söyleyen kimselerin böyle aşağılık bir davranış göstermeleri ne kadar utanılacak bir şeydir. O halde Atinalılar... Hele şimdi Meletos'un ileri sürdüğü Sava göre burada dinsizlikten yargılandığım bir sırada onursuz, dine uymaz ve yanlış saydığım bir şey yapmamı benden beklemeyin. Çünkü sizi rica gücüyle kandırmaya, yeminlerinizi bozmaya çalışsaydım Tanrıların olmadığına inanmayı size öğretmiş, kendimi savunurken Tanrıları reddetmek suçlamasına karşı yalnızca kendimi kandırmış olurdum. Ama gerçek bunun tam tersidir. Ben Tanrıların varlığına, ey Atinalılar, tüm beni suçlayanların inandığından daha yüksek bir anlamda inanırım. Bundan dolayıdır ki, sizin için ve benim için iyisi neyse ona karar vermek üzere devamı size ve Tanrı'ya bırakıyorum. İkinci Bölüm Atinalılar, benim için verdiğiniz mahkumluk kararına üzülmememin birçok nedeni var bunun böyle olmasını bekliyordum. Yalnızca oyların birbirine bu kadar, denk denecek kadar yakın olmasına şaştım. Çünkü bana karşı olan çokluğu daha da fazla sanıyordum. Oysa şimdi, öbür tarafa 30 oy gitmiş olsaydı aklanmış olacaktım. Bu yüzden diyebilirim ki, Meletos'un suçlamasından aklanmış sayılırım. Hala, üstelik Anitos'la Likon beni suçlamak için buraya gelmeselerdi, Melatos oylarının beşte birini alamayacak ve yasa uyarınca bin drahmi para cezasına çarptırılacaktı. O şimdi ölüm cezası öneriyor. Bense kendi adıma neyi ileri süreyim? Atinalılar, nasıl şimdiye kadar kimseye kötülük etmemişsem, kendime de elbette etmeyeceğim. Kendimin bir kötülüğe layık olduğumu söylemeyeceğim. Kendim için bir ceza önermeyeceğim. Niçin edeyim? Meletos'un ileri sürdüğü ölüm cezasından korktuğumdan mı? Ölümün bir iyilik mi yoksa bir kötülük mü olduğunu bilmediğim halde mutlaka kötülük olan bir cezayı neden önereyim? Hapis cezası mı? Niçin? Tutuk evlerinde, yargıçların, onbirlerin kölesi olayım diye mi? Para cezası mı diyeceksiniz? Yoksa para cezası ödeninceye kadar hapislik mi diyeceksiniz? Buna karşı da aynı şey söylenebilir. Çünkü beş param olmadığından ve cezayı da ödeyemeyeceğimden tutuk evinde öleceğim. O halde sürgünlüğü mü önereyim? Belki siz de bu cezayı kabul edeceksiniz. Ama benim kendi hemşerilerim olan sizler bile artık benim konuşmalarıma, sözlerime dayanamazken, bunları çekemez ve iğrenç bulurken, başkalarının bana dayanacağını umacak kadar düşüncesiz olmak için yaşama hırsının gerçekten gözlerimi bürümüş olması gerek. Hayır, hayır Atinalılar, bu hiç de böyle değil. Yer yer dolaşarak, sürgün yerim hep değiştirilerek, her gittiğim yerden kovularak yaşamak benim yaşımda bir adam için ne acı bir şey olur. İyi biliyorum ki burada olduğu gibi her gittiğim yerde gene gençler beni dinlemek için çevremi saracaklar. Onları yanımdan uzaklaştırsam daha yaşlı emşerilerini ayaklandırarak beni dışarı attıracaklar. Çevreme toplanmalarına izin versem, babaları, dostları gene onların yüzünden beni yurtlarından kovacaklar. Belki bana denecek ki, ''Sokrates, çeneni tutamaz mısın? Sana kimse karışmadan yabancı bir kente giderek yaşayamaz mısın?'' Buna vereceğim yanıtı bazılarınızın anlaması çok güç. Çünkü dediğinizi yapmanın Tanrı'ya karşı bir başkaldırı olacağını, onun için çenemi tutamayacağımı söylersem, Ciddi bir söz söylediğime inanmayacaksınız. Erdemi, üzerinde hem kendimi hem başkalarını sınadığım daha birçok sorunları her gün tartışmanın insan için ne büyük iyilik olduğunu, sınavsız bir ömrün yaşanmaya değer olmadığını söylersem bana gene inanmayacaksınız. Size kabul ettirmek kolay olmamakla birlikte söylediklerim doğrudur. Üçüncü Bölüm Atinalılar, Sokrates'i bir bilgeyi öldürmekle, kentinizi ayıplayacak olanlar nedeniyle kazanacağınız kötü ünün dışında büyük bir kazancınız olmayacak. Ben, gerçekte hiçbir şey bilmeyen bir adam olduğum halde, onlar sizi kötülemek istedikleri zaman benim bilge olduğumu söyleyecekler. Oysa, biraz daha beklemiş olsaydınız, benim doğal olarak ölümümle, bu isteğiniz kendiliğinden yerine gelmiş olacaktı. Çünkü gördüğünüz gibi yaşım çok ileri, ölümden çok uzak değilim. Şimdi tümünüze değil, yalnızca bana ölüm cezası verenlere sesleniyorum. Onlara söyleyecek bir sözüm daha var. Belki aklanmamı kolaylaştıracak şeyler söylemediğimden, suçluluk kararından kurtulmak için gereken şeyleri söylemeyi, ...ve yapmayı kabul etmediğimden dolayı mahkum edildiğimi sanıyorsunuz. Hayır, cezalandırılmama neden olan eksiklik sözlerimde değil. Sizin istediğiniz gibi ağlayarak, sızlayarak, haykırarak... ...bence bana yakışmayan fakat başkalarından sürekli duymaya alıştığınız... ...birçok şeyi söylemememde ve yapmamamdadır. Fakat ben tehlikeye düştüğüm zaman ne böyle aşağılık davranışlara, alçaklıklara saparım ne de kendimi böyle savunmadığım için pişman olurum. Asla, böyle bir şey yapmaktansa, sizin alıştığınız gibi kendimi savunmaktansa, kendi alıştığım gibi konuşarak ölmeyi üstün görürüm. Şimdi, ey beni mahkum edenler, size bir kehanetimi söylemek isterim. Çünkü ben şimdi yaşamımın öyle bir anında bulunuyorum ki, bu anda insanlar ölmeden önce sezgi gücüne erişirler. O halde benim katillerim olan sizlere haber vereyim ki ölümümün üzerinden çok geçmeden bana verdiğiniz cezadan daha ağır bir ceza sizi beklemektedir. Beni öldürmekle yaşamınızın hesabını soranlardan kurtulacağınızı sanıyorsunuz. Fakat bana inanın sandığınızın tam tersi olacaktır. Evet, hiç kuşku duymayın. Şimdiye kadar öne atılmalarına engel olduğum birçok kimse karşınıza çıkacak. Sizi şiddetle suçlayacaklardır. Bunlar daha genç oldukları için sizi daha çok incitecekler, sizinle daha çok uğraşacaklardır. Şimdi sizlere beni beklemekte olan ölümden bahsedeceğim. Ölüm iki şeyden biridir. Ya bir hiçlik, büsbütün bilinçsizlik halidir, yahut da herkesin dediği gibi ruhun bu dünyadan ayrılarak başka bir dünyaya geçmesidir. Ölüm, bir bilinçsizlik, deliksiz ve düşsüz uyuyan bir kimsenin uykusu gibi bir uykuysa, o ne eksiksiz ne de tam bir kazançtır. Bir kimse uykusunda hiç düş görmediği bir gecesini düşünerek, bunu yaşamının öteki günleri ve geceleriyle karşılaştırsaydı, bütün yaşamında bundan daha iyi ve daha hoş kaç gün ve kaç gece geçirmiş olduğunu bize söyleseydi, sanırım ki herkes değil, yalnız sıradan kimseler, Büyük kral bile yaşamında böyle pek az gündüz ve gece bulurdu. Ölüm bu tür bir uykuysa büyük bir kazançtır. Çünkü öyle olunca zamanın bütün akışı tek bir gece gibi gözükecekti. Ama ölüm bizi bu dünyadan başka bir dünyaya götüren bir yolculuksa ve herkesin dediği gibi bütün ölenler başka bir dünyada yaşıyorlarsa, yargıçlarım bizim için bundan daha büyük iyilik ne olabilir? Gerçekten öteki dünyaya vardığımızda bu dünyada doğru olduğu ileri sürülen kimselerden kurtularak denildiği gibi asıl doğrular olan gerçek yargıçları, Minos'u, Radmante'si, Airekosu, Triptolemos'u, doğru yaşamış olan yarı tanrıları bulacaksak bu yolculuk hiçbir zaman bir ceza olamaz. Bir kimse orada Orfeus'a, Mosatos'a, Hesidos'a, Homeros'a kavuşacaksa bunun için ne vermez ki? Hayır, bu doğruysa bırakın bir daha öleyim, bir daha. O halde yargıçlar, siz de benim gibi ölümden korkmayın. Şunu bilin ki, iyi bir insana ne yaşamda ne de öldükten sonra hiçbir kötülük gelmez. Onu ve onun gibileri tanrılar her zaman korur. Benim yaklaşan sonum yalnızca bir rastlantı işi değildir. Tam tersine, apaçık görüyorum ki, Ölmek ve böylece bütün acılardan tümüyle kurtulmak benim için daha değerlidir. İşte içimden gelen işaretin beni alıkoymamasının nedeni budur. Yine bunun için beni cezalandıranlara, beni suçlayanlara asla kızmıyorum. Onlar bana iyilik etmeyi bile bile istememişlerse de bana hiç de kötülük etmemişlerdir. Onları ancak bana bilerek kötülük etmek istediklerinden dolayı kınayabilirim. Sizden dileyeceğim bir şey daha kaldı. Çocuklarım büyüdükleri zaman Atinalılar, erdemden çok zenginliğe ya da benzeri herhangi bir şeye düşkünlük gösterecek olurlarsa, ben sizinle nasıl uğraşmışsam, siz de onlarla öyle uğraşın. Onları cezalandırın. Kendilerine, kendilerinde olmayan bir değeri verir. Önem vermeleri gereken şeye önem vermez. Bir hiç oldukları halde kendilerini bir şey sanırlarsa... Ben sizi nasıl azarlamışsam siz de onları öyle azarlayın. Bunu yaparsanız bana da oğullarıma da doğru davranmış olursunuz. Artık ayrılık zamanı geldi. Yolumuza gidelim. Ben ölmeye, siz yaşamaya. Hangisi daha iyi? Bunu Tanrı'dan başka kimse bilemez.''